Bir memur, BES yani bireysel emeklilik sisteminden emekli olabilir mi? İslam açısından bireysel emeklilik sisteminin bir sakıncası var mı? Devlet zorunlu olarak malumunuz olduğu üzere bireysel emekliliğe tabi tutuyor. Teşekkür ederiz demişler. Efendim zorunlu diye bir şey yok. Yani iki ay sorumlu, üç ay sorumlu Çıkabiliyorsun. çıkabiliyorsunuz. Gönlünüz Gönlünüzü yatmıyorsa çıkarsınız. Efendim şimdi her şeye helal haram gözüyle bakmak doğru değil. Ama bu hassasiyet doğru bir şey. Yani yaptığımız acaba İslam'a uygun mu değil mi diye araştırmak, sormak güzel bir şey. Evet. Şimdi bireysel emeklilik sistemimi ile genel emeklilik sistem arasında bir fark yok ki. Şimdi ben devlet memuruyum. Veyahut da bir başkası işçi, bir başkası işte esnaf, bağ kurulu, SSK'lı, emeklisandığına bağlı. Şimdi devlet bizim maaşımızdan bir miktar kesiyor. Herkesin maaşına göre. Yani 2000 lira alandan şu kadar... 5 bin lira alandan bu kadar, 7 bin lira alandan bu kadar kesiyor. Bir de kendisi katkı sağlıyor. Bunlar birikiyor. Devlet paraları nerede tutuyor? Bir bankada. Bir bankada tutuyor. Şimdi bugün Türkiye'nin en iyi yetiştiriği hukukçulardan birisi, hüseyin işte alimlerden birisi Hayrettin Karamanları. O da üniversitede emekli oldu. O da emekli oldu işte. Emeklilik bu sistemde oldu. Yani aynı sistemin adı farklı. Ha, şimdi BES de aynı şey. Devlet istiyor ki emekli vatandaşlar biraz, biraz daha fazla para alsınlar. Yani biraz tasarruf etsinler diye. BES'te de siz bir miktar kendi maaşınızdan kesiliyor. Bir miktar da e, ne yapıyor? Devlet Devlet veriyor. katkısı veriyor. Şimdi bu paralar nerede saklanıyor? Emekli sandığının parası neredeyse. SSKK'ya kesilen para nerede? Bağ kuru için kesilen para nerede saklanıyorsa bireysel emeklilik sistem için kesilen paralar da aynı yerde saklanıyor. Eğer e, diyelim ki bizden kesilen paralar bankada yatıyor diye caiz olmayacaksa hiçbir emeklilik caiz değil demektir. Hani gönül isterse ki bizim paramız e, bir faiz bankasında yatmasın. Bu benim sorunum değil yalnız. Bu yani, top, sonu, toplumu sonu. yönetenlerin sorunu.